Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Doğu Karadeniz'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bahçelerde yakılan anız ateşleri, örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'nun dün 23 farklı noktasında yangınlar çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınlardan bazıları söndürüldü. Nemli Karadeniz bölgesinde özellikle de kışın yangın çıkması çok inanılmaz bir durum. İklimler beklenmedik hızda değişiyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi verilerinden derlenen bilgilere göre sanayileşme dönemi öncesindeki son 400 bin yılda atmosferdeki karbondioksit oranı 200 ile 280 ppm civarında seyretti. Sera etkisine neden olan başlıca gazlardan olan karbondioksit değerleri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm iken 2020 yılında bu değer %43 artarak 415 ppm değerine çıktı. Karbondioksit oranındaki artış Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirilen İTÜ Meteoroloji Mühendisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros atmosferdeki karbondioksit miktarının artmaya devam ettiğini söyledi. Toros bu oran yıllar içinde giderek daha fazla artmaya devam edecek. Şu anda Ocak ayındayız ve bahar havasını yaşıyoruz. Sıcaklık ve karbondioksit oranı aynı anda artıyor dedi. Toros atmosferdeki karbondioksit oranının artmasında temel faktörün insan faaliyetleri olduğunu dile getirerek şöyle devam etti. Yıllar ilerledikçe fosil yakıtların kullanımını arttırdık. Ormanları azalttık. Bu kadar karbon salımını kaldıramıyoruz. İnsanların yaptığı faaliyetler sonucu atmosferde karbondioksit birikiyor. Onun için bütün insanlık olarak önlem almalı, karbondioksit salımını bugünden azaltmaya çalışmalıyız. Aşırı tüketim ve üretim, kaynakların israf edilmesini azaltmalı. Enerjiden yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Bu karbondioksit artışını engelleyebilir." diyen Profesör Doktor Toros Alınan salgın önlemleri insanların etkinliğini azaltınca atmosfere sarı gazının salımı biraz olsun azaldı. Fakat koronavirüs salgını karbondioksit oranının artışını durduramadı. İnsanlar olarak hala atmosferi kirletmeye devam ediyoruz, dedi. Adana'da tarım alanında faaliyet gösteren üreticiler ve iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklıktan olumsuz etkilendiler. Kozan ilçesinde tarlaya ekilen buğdaylar fidizlenmediği için Üreticiler sulama sistemi kiralamak zorunda kaldı. 120 dönümlük tarlasına buğday eken Şenduh Sarıçam yağmur yağmadığı için mecburen tarlasına sulama sistemi kiraladığını belirterek ektiğimiz buğdaylarımız tam anlamıyla yetişmedi. Biz de mecburen sulama almak zorunda kaldık. Tarlamız 120 dönüm ürünlerimiz hep toprağın altında kaldı diye konuştu. Marmara bölgesinde de Aralık ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasının altında. Anadolu Ajansı muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre Marmara Bölgesi'nde normalde Aralık ayı yağış ortalaması 96,4 milimetre iken 2020 yılı Aralık ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre %47 azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Meclisi Bölümü öğretim üyesi Deniz Demirhan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Aralık ayında Marmara bölgesinde yağışların yarı yarıya azaldığını söyledi. Demirhan küresel ısınmanın yağışları azalmasında neden olduğunu anlatarak Aralık ayında Türkiye ve Marmara bölgesi küresel ısınmadan etkilenerek az yağış aldı. 1 Ekim'den itibaren ülke genelinde bu aylarda su almamız gerekiyor. Marmara bölgesinde 1980 yılından beri yağışlarda bir azalma var. Yağışlarda uzun yıllar boyunca bir azalma söz konusu. Türkiye şu anda meteorolojik kuraklık içinde. Bu durum su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Marmara bölgesinde geçen ay yağışlar %47 azaldı. Bunun nedenleri arasında küresel iklim değişikliği, insanların toprağı yanlış kullanması, yağmur suyunun yanlış kullanılması, yağmur suyunun toplanmaması, güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmememiz diyor. Önümüzdeki aylarda Marmara bölgesinde yağışların azalması beklediklerini söyleyerek 2020 yılının çok sıcak geçtiğini aktardı Demirhan. Gökyüzünde buharlaşmanın çok arttığını dile getirdi. Gökyüzünü de bir yağış bulutu olsa bile sıcaklıktan dolayı yere inmediğinin altını çizdi. Ayrıca barajlarda buharlaşma mevcut. Buharlaşmanın artmasını engellememiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Türkiye su fakiri bir ülke olma yolunda Türkiye 2030 yılına kadar su fakiri bir ülke olacak dedi Dr. Demirhan. Birinci derecede sit alanı kabul edilen Nemrut krater gölünde betonarme inşaat yapımına tekrar başlanmasına tepkiler geliyor. Doğa Derneği Twitter hesabında yaptığı paylaşımda geçtiğimiz yaz tepkiler üzerine durdurulan ancak betonlaşma çalışmalarının tekrar başladığı bölgede betonlaşmanın tehlike altındaki kelebek türlerinin yaşam alanlarını Yok ettiğini belirtti. Doğa Derneği bölgede beton yapılaşmasının resmi kamu koruma statülerine rağmen tekrar başladığını söyleyerek Nemrut Volkanı önemli doğa alanı. Tehlike altında göl kıyısında geçtiğimiz yaz tepkiler üzerine durdurulan beton yapılaşma resmi koruma statüsüne rağmen tekrar başladı. Tehlike altındaki kelebek türlerinin yaşam alanlarını yok etmeyin diyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esatkun. Gelecek. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azaliyanlısunan, Uygar Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş